Akrabalarımızdan bir tanesi faizle uğraşıyor, faiz alıp veriyor. Haliyle biz onlara gidiyoruz, çocuklarımız onlara gidip bir şeyler ikram edildiği zaman almak durumunda kalıyoruz. Acaba ne yapmalıyız dedi izleyicimiz. Şimdi kazancı tamamen haram olan bir kimsenin ikramını kabul etmek doğru değil. Sadece faizle iştigal ediyorsa onun ikramını kabul etmek doğru bir şey değil ama e, bu kimse faizin dışında da başka helal gelirleri varsa, kazançları varsa evet. e, onlar e, bu ikram edilen şeyleri yiyebilirler. Evet. E, diyelim ki bütün kazancı haramdır ve oraya misafirliğe gitmiş. Yemek zorunda kalmışsa burada e, tabii ki e, ihtiyat olan yani onun yapması gereken e, orada yememezlik yapmasın. E, çünkü... Oradaki e, hanım en azından ailenin hanımı bundan rencide olur. Hane sahipleri bundan rencide olur. Onun yerine yediğinin yerine fakirlere sadaka verse iyi olur. Peki yedikten sonra fakire verecek kadar durumu iyi değilse ne yapacak? E, o zaman zaten helaldir ona. Eyvallah.